286. mektup Bu mektup Mevlana Emanullah'a yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan doğru itikadın ehli sünnet itikadı olduğu bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allahu Teala sana doğru yolu göstersin. İyi bil ki Allah yolunda bulunmak isteyene önce lazım olan şey itikadını düzeltmektir. Doğru itikat, ehl Sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şeriflerden ve Ashab-ı Kiram'dan öğrendikleri, anladıkları itikattır. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin manasını doğru anlayan doğru yolun alimleridir. Bunlar da ehl Sünnet vel Cemaat alimleridir. Bunların anladığı, bildirdiği manalara uymayan her şeye, akla, fikre, hayale iyi gelse de ve tasavvuf yolunda keşf ve ilhamla anlaşılsa da, hiç kıymet verilmemelidir. Bu büyüklerin anladığına uymayan bilgilerden, buluşlardan Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Mesela bazı ayetlerden ve hadis-i şeriflerden tevhid-i vücudi anlaşılmaktadır. Bazılarından da ihata, sereyan, kurb ve maiyet manaları çıkmaktadır. Fakat ehli sünnet alimleri bu ayeti kerimelerden ve hadis-i şeriflerden böyle manalar anlamadı. Yani Allahu Teala'nın bu alem içinde olmasını, mahlukatları kapladığını, bunlarla birleşik olduğunu, kendisinin yakın olduğunu, beraber olduğunu anlamadılar. Böyle olmadığını söylediler. O halde tasavvuf yolunda ilerleyen bir kimseye böyle bilgiler hasıl olursa, her varlığı bir varlık olarak görürse, yahut her şeyi bir varlığın kapladığını, Allahu Teala'nın zatının mahluklara yakın olduğunu anlarsa, bu bilginin, görüşünü yanlış ve tehlikeli olduğunu anlamalıdır. Böyle bir yolcu, bu zamanda sarhoş gibi bir halde olduğundan özürlü, suçsuz sayılırsa da böyle tehlikeli bilgilerden kurtulması için Allahu Teala'ya yalvarmalı, ağlamalı, El Elüsünne talemelerinin bildirdiği doğru hallere, görüşlere kavuşmak için dua etmelidir. Bu büyüklerin bildirdiği doğru itikattan kıl kadar ayrı şeylerin gösterilmemesi için Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Demek ki tasavvuf yolcularının keşiflerinin buluşlarının doğru olup olmadıkları ehlisünne talimlerinin bildirdikleri doğru manalara uygun olup olmamalarıyla anlaşılır Bu yollara ilham olunan bilgilerin doğruluğu Ancak o doğru manalara uymalarıyla belli olur Çünkü onların bildirdiği manalara uymayan her mana her buluş kıymetsizdir yanlıştır Çünkü her sapık, her bozuk kimse Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere uyduğunu sanır ve iddia eder. Yarım akılları kısa görüşleriyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarırlar. Doğru yoldan kayar, felakete giderler. Bakara suresinin 26. ayetinde malen, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen misaller, örnekler çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete ulaştırır buyuruldu. 50 sünnet âlimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları Ashab-ı Kiram'ın ve Selefi Salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. O hidayet yıldızlarının ışıklarıyla parlamışlardır. Bunun için ebedi kurtuluş bunlara mahsus oldu. Sonsuz saadete bunlar kavuştu. Allah yolunda giden kafile bunlar oldu. Kurtuluş ancak Allahu Teala'nın yolunda bulunanlar içindir itikadı bunlara uygun olan din alimlerinden biri, feriyatta yani isamiyete yapışmaktan gevşek davranılırsa, kusurlu olursa buna bakarak bütün alimleri kötülemek yersiz olur, inatçılık olur, onların doğru bilgilerini inkar etmek kötülemek olur. Çünkü doğru bilgileri bizlere ulaştıran onlardır. Kurtuluş yolunu bozukluklardan, sapıklıklardan ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı, bizler taşkınlık, azgınlık uçurumuna düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmalarıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saftırır. İyi biliniz ki tasavvuf yolunun sonuna yani bu yolun konaklarının hepsini geçerek, Bilayet derecelerinin sonuna varanlara hasıl olan itikat Ehl-i bildirdiğine tam uygun olur. Bu doğru itikada Ehl-i Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şeriflerden ve Ashab-ı Kiram'dan alarak tasavvuf büyükleri ise keşif veya kalplerine ilham olunarak kavuşmuşlardır. Evet, bazı tasavvuf yolcusuna yoldayken tasavvuf sarhoşluğu ve hal kaplamasıyla bu itikatlara uymayan bazı şeyler hasıl olmuştur. Fakat bu hallerin kapladığı makamları geçip ilerleyince, nihayete varınca bu uygunsul şeyler yok olup gitmiştir. Eğer ilerlemeyip yarı yolda kalırlarsa yok olmaz. Bozuk görüşlere saplanıp kalırlar. Fakat böyle kalanlara kıyamette ceza yapılmaz. Bunlar yanılan müştehitlere benzer. Müştehit, iştihat yaparken yanılmıştır. Buysa keşfinden yanılmaktadır. Tasavvuf yolcularının yanıldıkları şeylerden biri vahdedi vücut görmeleridir. Yukarıda bildirildiği gibi Allahu Teala'nın mahlukları ihata ettiğini, bunlarla beraber olduğunu, kendisinin yakın olduğunu sanırlar. Allahu Teala'nın sekiz sıfatının ayrıca var olduklarına inanmayanları olur. Halbuki ehl-i sünnet halimleri bu sekiz sıfatın haricinde ayrıca var olduklarını bildirmektedir. Bunların sıfatları inkar etmesi bu sıfatlar ayna gibi olup bu aynada zat-ı ilahiyi müşahede ettikleri içindir. Aynada bir şeye bakan kimse o şeyi görür. Aynayı görmez. Bunun için sıfatları görmedikleri için bunların haricinde varlıklarını kabul etmezler. Sıfatlar var olsaydı bunları görürdük derler. Görülmeyen şeyi yoktur sanırlar. Sıfatların haricinde var olduğunu söyleyen alimlere dil uzatırlar. Hatta bunlara kafir, müşrik de diyenleri olur. Din âlimlerine böyle yersiz dil uzatmaya kalkışmaktan Allahu Teala'ya sığınırız. Bunları bulundukları makamlardan ileri geçirirlerse, böyle şuhut derini şaşırtan perdeler aradan kalkarsa, sıfatları ayna sanmaktan kurtularak onları hariçte ayrıca var olarak görürler, varlıklarını inkardan vazgeçerler, alimleri dil uzatamaz olurlar. Bunların ehl sünnet itikadına uymayan bir işeri de Allahu Teala'nın bazı şeyleri yaratmaya mecbur olacağını gösteren sözleridir. Her ne kadar mecburdur demiyorlar, irade ederse isterse yaratır diyorlarsa da sözlerinden irade sıfatına inanmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sözleri hiçbir dine de uymamaktadır. Uymayan sözlerden bir başkası da Allahu Teala kudret sahibidir diyorlar ve istediğini yapar, istediğini yaratmaz diyorlarsa da hep ister, istememesi olmaz diyorlar. Böyle söylemek Allahu Teala'yı yaratmasında mecbur bilmek demektir. Hatta kudretini inkar etmek olur. Çünkü bütün din sahiplerine göre Allahu Teala'nın kudreti, dilerse yaratır, dilerse yaratmaz manasına olan kudrettir. Bunların sözlerinden yapmaya mecbur olan, yaratmamasına imkan olmayan bir kudret anlaşılmaktadır. Bu sözleri hükmânın, felsefelerin sözlerine benziyor. Bunların elbette ister istememesi olmaz diyerek irade sıfatına mana vermeleri, böylece kendilerini felsefecilerden ayırmaları bir işe yaramaz. Çünkü irade etmek, dilemek, eşit olan iki işten birini seçmek demektir. İki iş eşit olmazsa irade de yok demektir. Bunların sözünde lazım olmak ve yok olmak tarafları müsavi değildir. Bunların uygunsuz işlerinden biri de kaza ve kaderi anlatmalarıdır. Burada da cebre kaymaktadırlar. Hakim mahkum da olur. Mahkum hakim de olur diyorlar. Allahu Teala'ya mecbur bilmek şöyle dursun, onu birisine mahkum bilmek, üzerinde bir hakim bulunacağını söylemek çok çirkin bir sözdür. Ehli sünnete uymayan sözlerinden biri de cennette Allahu Teala ancak tecelli-i sure ile görülebilir demeleridir. Bu sözleri Allahu Teala'nın cennette görüleceğine inanmamak demektir. Sureti görülebilir demeleri kendi görülemez demektir. Benzeri görülür demek olur. Allahu Teala görülecek fakat nasıl olduğu anlaşılmayacaktır. Bir şeye benzetilemeyecektir. Olgun, yüksek insanların ruhlarına kadim demeleri, bunları ebedi bilmeleri de ehl-i sünnet âlimlerine uymamaktadır. Çünkü âlemlerin hepsi bütün zerreleriyle birlikte yoktu. Hepsi sonradan yaratıldı. Ruhlar da âlemlerden bir parçaydı. Allahu Teala'dan başka her şeye âlem denir. Görülüyor ki tasavvuf yolcusunun işin iç yüzüne varmadan önce kendi keşif ve ilhamına uymasında ehl-i tabi olması lazımdır. Alimleri haklı, doğru, kendini yanlış bilmelidir. Çünkü ehl-i bilgilerini peygamberlerden almıştır. Bu bilgiler vahiyle gelmiş olup sağlamdır. Yanlışlıktan, şaşırmaktan korunmuştur. Bu bilgilere uymayan kendi keşfi ve ilhamı ise yanlıştır, bozuktur. Bunun için kendi keşfini alimlerin sözünün üstünde tutmak, vahile inmiş olan sağlam bilgilerin üstünde tutmak olur. Buysa sapıklığın ta kendisidir ve zarar ziyandan başka bir şey değildir. Kitaba, sünnete yani Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere uygun itikad lazım olduğu gibi müştehitlerin kitap ve sünnetten çıkardıkları ahkama yani İslamiyete uygun işlere ahkam İslamiyeye uymak lazımdır. Bu ahkam helal, haram, farz, vacip, sünnet, müstahaf, mekruh ve şüpheli olan işler demektir. Bu akamı öğrenmek de lazımdır. Müslümanlar iki kısımdır, ya müştehittir veya mukallittir. Müştehid olmayan her Müslümana mukallit denir. Mukallitlerin, kitaptan ve sünnetten, müştehitlerin çıkarmış olduğu hükümlere uymayan hüküm çıkarmaları caiz değildir. Kendi çıkardığı hükümlere göre yapacağı işleri kabul olmaz. Her mukallidin bir müştehide uyması yani bir mezhebe girmesi mutlaka lazımdır. Bulunduğu mezhebin muhtar olan yani âlimlerin çoğunun uyduğu hükümlerine uymalıdır. Ruhsattan izin verilen işleri yapmaktan sakınmalı, azimet de amel etmelidir. Kendi mezhebine uymakla beraber başka mezheplere de uymaya çalışmalıdır. Böylece müştehitlerin söz birliğine uymuş olur. Mesela İmam-ı Şafii alırken niyet etmek farz demiştir. Hanefiler de abdest alırken niyet etmelidir. Bunun gibi uzuvları yıkarken sıra gözetmek ve birbiri ardına çabuk yıkamak lazımdır. i̇mam Malik abdest uzuvlarını olmak farz demiştir. Elbette olmalıdır. Şafii mezhebinde elin yabancı kadına ve kendi zekerine dokunması abdesti bozar. Hanefi olanın eli kendi zekerine veya 18 yakın kadından başka bir kadına dokununca abdesteyi tazelemelidir. Hanbeli mezhebinde erkeklerin avret mahalli yalnız Zeker ve şerştir. Bu ikisine Seveteyn denir. Diğer üç mezhepte olanların araç güçlük olduğu zaman Hanbeli mezhebini taklit etmeleri lazımdır. Erişi işi dört mezhebede uygun yapmaya çalışmalıdır mizan Kübra kitabının 40. sayfasının başında diyor ki, her Müslümanın hilaftan kurtulmasının yani dört mezhebede uygun ibadet etmesinin en iyi yol olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. İtikadı ve ameli doğrulttuktan bu iki kanadı ele geçirdikten sonra Allahu Teala'ya yaklaştıran yani sevgisine kavuşturan yolda ilerlemek sırası gelir. Zulmani ve nurani konukları açmaya başlanabilir. Fakat şunu iyi bilmelidir ki, böyle konakları aşarak yükselebilmek ancak yolu bilen, yolu gören, yol gösteren, kamil, yetişmiş ve mükemmel, yetiştirebilen bir rehberin teveccühü ve tasarrufu yani idare etmesiyle olabilir. Bunun bakışları, kalp hastalıklarına şifa verir. Onun teveccühü yani kalbini bir kimseye çevirmesi, kötü, çirkin huyları insandan siler, süpürür. Bunun için önce bir rehber aranır. Allah-u lütuf ve ihsan ederek bunu tanıtırsa, bunu tanımayı en büyük nimet bilmelidir. Ondan ayrılmamalıdır. Ona ve bütün emirlerine uyulur. Abdullah-i Ensari buyuruyor ki, ''Ya Rabbi dostlarını nasıl yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor. Sana kavuşmayacaklar, onları tanıyamıyor. Kendi arzu ve isteklerinden geçer. Onun isteklerine uyar, hiçbir isteği kalmaz. Ona tabi canla başla uğraşır. Saadetini, onun emirlerini yapmakta belir. Uyduğu rehber de istidadına elverişçi olan vazifeyi buna emreder. Zikri veya teveccühü yahut murakabeyi işaret eder. Yalnız sohbetin kafi olacağını anlarsa, yalnız bunu emreder. Bu kamil ve mükemmelin sohbeti ele geçerse, tasavvuf yolunda ilerleten şartlardan hiçbir şarta artık lüzum kalmaz. Talibin haline uygun gördüğünü ona emreder. Şartlardan bazısında kusuru olursa onun sohbeti bu eksiklikleri tamamlar. Teveccühü kusurlarını giderir. Böyle bir sohbete şereflenmeyen bir kimse eğer muratlardan, seçilmişlerdense onu çekerler. Sonu olmayan lütuflarla onun işini bitiriverirler. Kendisine lazım olan her şartı, her edebi ona bildirirler. Tasavvuf yolunda ilerlemesi için eski büyüklerden bazısının ruhlarını ona rehber, vasıta yaparlar. Çünkü Allahu Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki bu yolun konaklarını aşabilmek için büyüklerin rüllerini vasıta sebep kılmıştır. Bu kimse eğer müritlerdense bunun işi rehbersiz tehlikeli olur. Rehber buluncaya kadar rehbere kavuşturması için Allahu Teala'ya yalvarmalıdır. Tasavvuf yolundan gözetilmesi lazım olan şartları da öğrenmesi ve bunlara riayet etmesi lazımdır. Bu şartların en başında geleni nefse uymamaktır. Bu da vera ve takva ile olur. Vera ve takva haramlardan sakınmak demektir. Haramlardan sakınabilmek için mübahların lüzumundan fazlasını terk etmelidir. Çünkü mübahları yani yasak olmayan şeyleri alabildiğine yapan kimse şüpheli olanları işlemeye başlar. Bunlarsa harama yakındır yani haram işlemek ihtimali çok olur. Uçurum kenarında yürüyen içine düşebilir. Demek ki haramdan sakınabilmek için mübahaların fazlasından kaçınmak lazımdır. Bu yolda ilerlemek için vera sahibi olmak şarttır dedik. Çünkü insanın işleri iki şeyden biridir. Ya emredilen şeydir yahut yasak edilmiş şeylerdendir. Melekler de emredilen şeyleri yapmaktadır. Bunu yapmak insanı ilerleyseydi melekler de terakki ederdi. Meleklerde yasak edilen şeyden sakınmak yoktur. Çünkü onlar yasakları yapmayacak şekilde yaratılmıştır. Yasakları işleyemezler, onun için meleklere hiçbir yasak edilmemiştir. Demek ki terakki etmek yasaklardan sakınmak da olabilmektedir. Bu sakınmaksa nefse uymamak demektir. Allahu Teala dinleri nefsi isteklerinden kurtarmak için, karanlık, kötü adetleri yok etmek için gönderdi. Çünkü nefis hep haram işlemek veya mübahları lüzumundan fazla yaparak böylece harama kavuşmak ister. Demek ki haramlardan ve mübahlardan fazladan sakınmak, nefse uymamak gerekir. SUAL Nefis ibadet yapmak istemiyor. İbadet yapmak da nefse uymamak oluyor. O halde emirleri yapmak da terakkiye sebep olmaz mı? Meleklerin emirleri yapması nefse uymamak olmadığı için onlar terakki etmiyor. CEVAP Emirleri yani ibadetleri yapmaya nefsin istememesi emir altına girmek istemediği içindir. Nefis bir emir altına girmek, bir şeye bağlanmak istemez. Nefsin bu hali, yani başıboş kalmak, bir şeye bağlanmama arzusu da haramdır. Veya mübahların fazlası demektir. Demek ki emirleri yapmakla bu haramdan veya mübahın fazlasından sakınmış oluyor. Bunun için de nefse uyunmuş oluyor. Yoksa nefse uymamak, yalnız emirleri yapmak demek değildir. İnsanı kemale kavuşturan, olgunlaştıran yollar çoktur. Bunların en faydalısı, çabuk ulaştıranı, nefise mücadelesi çok olanıdır. Bu ruhsattan sakınan, azimet ve amel edenlerin yoludur. Hazimet, haramlardan ve mübahlardan fazlasından sakınmak demektir. Bu ruhsatsa yalnız haramlardan kaçınmaktır. Tasavvufçuların çoğu sima ve raks yapıyor. Yani nameyle okuyorlar ve dönüyorlar, oynuyorlar. Birçok şartlarla ve evirip çevirip sima ve raksa ruhsat denilebilir. Bunların azimette hiç ilgisi yoktur. Hatta yüksek sesle zikretmek bile olsa olsa ruhsat olabilir. Birçok rehberler iyi düşüncelerle bulundukları yolda yenilik, değişiklik yapmıştır. Bunlara da pek iyimseyerek nihayet ruhsat denilebilir. Halbuki azimetle hareket eden büyükler sünnet-i seniyyeden yani isamiyetten kıl kadar ayrılmamışlardır. Yollarına hiçbir yenilik bidat karışmamıştır. Bunların yolunda nefse uymamak, nefis mücadelesi tamdır. O halde yolları en iyi, en faydalı yoldur. Çabuk ulaştırıcıdır ve çok yükseklere ulaştırmaktadır. Fakat son zamanlarda bu yolu da bozanlar oldu. O büyüklerin izinden ayrılanlar çoğaldı. Değişiklik, bidatler yapıldı. Sima ve raksa ve yüksek sesle zikirlere başlandı. Bunları o büyüklerin niyetlerini kavrayamadıkları için yaptılar. Bidatleri karıştırmakla zamana uymakla bu yolu daha kıymetlendirdiklerini, olgunlaştırdıklarını sandılar. Bunlarla bu yolu yıktıklarını, ellerinden kaçırdıklarını anlayamadılar. Hakkı, doğruyu meydana çıkaran ve insanı hidayet yoluna kavuşturan ancak Allahu Teala'dır. 287. mektup Bu mektup hakikatleri bilen kardeşim Meyan Gulam Muhammed Hazretlerine yazılmıştır. Cezbe ve suluk ve bunların marifetleri bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bize doğru yolu gösteren Allahu Teala'ya hamd olsun. Allahu Teala bize doğru yolu göstermeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Peygamberlerin hepsi doğru olarak gelmiştir. Onların sonuncusu ve en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam hep doğru söylemiştir. Taliplerin gevşek ve yaratılışları aşağı olduklarından ve kamil mükemmel olan bir rehber bulamadıklarından uzun yolu kısalttıkları ve yüksekleri bırakıp aşağı şeyler arkasından koştukları görülmektedir. Yolda ellerine geçen en değersiz şeyleri bile bir şey sanıp onlara bağlanıp kalmakta ve onları aranılan şey sanarak yolun sonuna vardık, kamil ve müntehi olduk demektedirler. Yolun sonuna varanların ve aranılana kavuşanların yolun sonundan ve vardıkları yüksek makamlardan bildirdiklerini bu aşağı yaratılışı olanlar hayalleri geniş olduğu ve nefislerine uydukları için kendi bozuk hallerine benzetmektedir. Farise'nin dediği gibi, Fare, rüyada deve olmuş. Büyük denizden bir damlaya, ata damlanın görüntüsüne ve okyanustan bir sızıntıya, hatta bunun görüntüsüne kavuşunca suya kavuştuk sanmışlardır. Maddeden yapılmış olan şeylerin bazısını maddesiz, anlaşılmayan şey bilmiştir. Bunları görünce Allahu Teala'ya kavuştuklarını sanmıştır. Benzeri olanı benzeri olmayana benzetmişler, onu bırakıp buna sarılmışlardır. Anlaşılmayan bilgileri başkalarından öğrenerek inananlar ve anlaşılmayanı arayanlar sülük yolunu tamamlamayan bu taliplerden ve serapla avunan bu susuzlardan kat kat daha iyidir. haksız arasında ve doğru yolda gidenle yoldan sapan arasındaki ayrılık pek çoktur. Aradıklarına kavuşamayarak mahluku sonsuz bilen taliplere yazıklar olsun. Anlaşılabilen şeyleri anlaşılmayan sanıyorlar. Suçları... Keşiflerinin yanlış olduğuna bağışlanmayıp da hesaba çekilirlerse vay hallerine. Ya Rabbi, unuttuklarımızdan, yanıldıklarımızdan bizleri sorumlu tutma. Bir kimse hacca gitmek istiyor, sevinerek yola çıkıyor. Yolda Kabe'ye benzer bir ev görüyor. Yalnız şekli benziyorsa da onu Kabe sanıyor, orada kalıyor. Bir başkası hacca gitmiş olanlardan duyarak Kabe'yi öğreniyor. Onu seviyor, hacca gitmek istiyor. Fakat yola çıkmamış, bir adım atmamıştır. Bununla beraber başka bir şeye Kabe dememiş, yalnız kâbeye doğru olarak inanmıştır. Bir yanılmış olan birincisinden daha iyidir. Kabe'ye varmamış fakat başka bir binayı da kâbe sanmamış olan üçüncü bir hac yolcusu doğru inanan fakat yola çıkmamış olandan elbette daha iyidir. Çünkü bu hem inanmakta hem de kavuşmak için yolculuk yapmaktadır. Bunun daha üstün olduğu meydandadır. Doğru yolu bulamayanlardan bir kısmı da kendilerini maksada ermiş sanarak ve kavuştuklarını hayal ederek şeydik yapmakta herkese yol göstermeye kalkışmaktadır. Kendileri bozuk oldukları için bu yola uygun olan çocuklarını da bozmaktadır. Sohbetleri, kalpleri kararttığı için taliplerin isteklerini, çalışmalarını yok etmektedir. Kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da doğru yoldan sapıtmışlardır. Kendileri yıkıldıkları gibi başkalarını da yıkmışlardır. Kemal'e geldiğini, kavuştuğunu sanmak, suluk yapmamış meczuplarda cezbedilmeyen saliklerden daha çok olmaktadır. Çünkü müptedideki ve mümtehideki cezbeler görünüşte ortaktır. Aşk ve muhabbetleri görünüşte eşittir. İşin iç yüzü böyle değildir, halleri başkadır. Farise'nin dediği gibi, toprak başkadır, temiz âlem başkadır. Nefsin istekleri karışmış olan her şey bozuktur. Doğru yolda olanın her işi hak içindir. Bunu biraz sonra inşallah-u Teala açıklayacağım. Görünüşteki bu benzerlik ve bağlılık yanlış hayallere yol açmıştır. Ebu Bekir Sıddık'tan gelen yolda cezbe ve sülükten önce olduğu için bu yolda suluk nimetine kavuşmamış olan meczuplarda böyle haller ve bu gibi vehimler çok olur. Bunlardan birçoğuna cezbe makamında çeşitli haller hasıl olur. Bu halden başka bir hale döner. Bunlara sülük konaklarında ilerlemek ve seyri illallah yolculuğu sanır. Bu değişmeleri görünce kendilerini bir salik bilirler. Bunun için kısa aklımla düşündüm ki cezbe ve sülukun ne olduklarını, bu iki makam arasındaki ayrılıkları, birbirinin kendisini diğerinden ayırmaya yarayan hasalarını ve ile müntehinin cezbeleri arasındaki farkları ve sekmil ve irişat makamlarının ne olduğunu ve bu makama bağlı olan bilgileri yazayım. Böylece doğruyu açığa çıkarayım. Yanlış olanların bozukluğunu göstereyim. Suçlular beğenmezlerse de bu hizmeti yapmaya Allahu Teala'nın yardımıyla başladım. Doğru yolu gösteren ancak O'dur. O çok iyi bir sahip ve çok iyi vekildir. Bu mektupta iki maksat bir hatime vardır.'' birinci maksatta cezbe makamındaki marifetler bildirilmektedir. ikinci maksatta suluk bilgileri vardır. Hatimede taliplere çok lüzumlu ve faydalı olan çeşitli bilgiler vardır. birinci maksat, suluku bitirmemiş olan mevzuplar çok çekilseler de ve hangi yoldan çekilirlerse de erbabı koluptandırlar. suluk yapmadan ve teskiiyi nefis olmadan kalp makamından ileri geçemezler. kalbin sahibine varamazlar. Onların çekilmeleri kalbe olan çekilmedir. Onların sevgileri kendilerinden değildir, dışarıdandır, kendileri içindir, sevilen için değildir. Çünkü bu makamda nefis ruhla birleşmiştir. Zulmet, nurla bir aradadır. Kalp makamından kurtulmak ve kalbin sahibine kavuşmak ve ruhun aranılana çekilmesi, ruh nefisten kurtulup aranılana dönmedikçe ve nefis ruhtan ayrılarak kulluk makamına inmedikçe olmaz. Bu ikisi bir arada kaldıkça hakikat-i i kalbiye sağlamdır ve ayaktadır. Yalnız ruhun çekilmesi düşünülmez. Ruhun nefisten kurtulması ancak sülük konaklarını geçtikten ve seyri illallah yolculuğunu bitirdikten ve seyri fillallah başladıktan ve belki de seyri anillahi billah yolculuğundaki farkı badel cem makamına kavuştuklarından sonra hasıl olur. Paris'inin dediği gibi, her dilence olur mu bir kahraman? Nerede Sivrisinek, nerede Süleyman? Müntehi ile mübteniğinin cezbeleri arasındaki fark anlaşılmış oldu. Erbabı ı meczuplarının şuhutları, kesret yani mahluklar perdesi arkasında olur. Anlasalar da anlamasalar da böyledir. Bu kesrete gördükleri de yalnız alemi ervahtır. Ruhların alemi letafet, ihata ve sereyan bakımından görünüşte kendi yaratana benzer. Allah-u Teala, Adem'i kendi suretinde yarattı, Hadisi şerifi böyle olduğunu bildirmektedir. Bunun için ruhun şuhudunu, Hakk'ın şuhudu sanırlar. Ihata, sereyan, kurb ve maiyet de böyledir. Çünkü salik, bulunduğu makamın bir üstünü görebilir. Daha üst makamları göremez. Bunların bulunduğu makamların üstü, ruh makamıdır. Bunun için ruh makamından yukarısını göremezler. Ruhun şuhudundan başka şuhutları olmaz. Ruhun üstünü görebilmek için ruh makamına kavuşmak lazımdır. Muhabbet ve çekilmede şuhud gibidir. Hak Taala'nın şuhudu için belki ona muhabbet ve çekilmek için seyri illallahın sonundaki fena'nın hasıl olması lazımdır. Farisenin dediği gibi, bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak Taala'ya yol bulamaz asla. Başka söz bulamadığım için şuhud diyoruz. Yoksa bu büyüklerin işi, başkalarının dedikleri şuhudun çok ilerisindedir. Bunların aradıkları anlaşılmayan bir varlık olduğu gibi ona kavuşmaları da anlaşılmayan bir kavuşmadır. Maddeli ölçülü olan ona yol bulamaz. Sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşıyabilir. Farisi'nin dediği gibi anlaşılmaz ölçülmez bağlantılar hakla ruhumuz arasında var. Sülük sahiplerinden hakikate varmış olanlara göre Hak Teala'nın ihata, sereyan, kurb ve ilim yoluyla anlaşılmaktadır. Doğru yolun alimleri de böyle söylemişlerdir. Allahu Teala bu alimlerin çalışmalarına bol bol mükafat versin. O büyüklere göre Allahu Teala'nın kendisi bu aileme yakındır. Sereyan etmiştir sanmak hiçbir şeye kavuşmamış olmayı uzakta kalmış olmayı gösterir. Yaklaşmış olanlar Allahu Teala'ya yakındır demezler. Büyüklerden biri buyurdu ki, yakın olduğunu söyleyen uzaktır. Uzağın diyen yakındır. Tasavvuf da budur. Tevhid-i bilgileri kalbin çekilmesinden ve muhabbetten hasıl olmaktadır. Cezbedilmeyen sülük yolunda ilerleyen erbab-ı bu bilgilere yakalanamaz. Sülükle kalten büsbütün ayrılıp kalbin sahibine dönmüş olan meczuplar da bu bilgilerden uzaktır. Tevbe denler meczuplardan birçoğu sülük yoluna girdikleri ve bu yolun konaklarında ilerledikleri halde eski makamlarını unutmazlar, yukarı makamlara bakmazlar. Tevhid bilgileri bunları bırakmaz. Bu tehlikeden kurtulamazlar. Bunun için yakınlık konaklarına ve mukaddes makamlara yükselemezler. Ya Rabbi, bu zalimlerin şehrinden bizi çıkar. Senden bize bir sahip gönder. Senden bize bir yardımcı ihsan Aranılana kavuşmak, bu bilgilerden kurtulmak da belli olur. Çünkü hiçbir şeye benzemeyene yaklaştıkça alem, yaratandan o kadar uzak bulunur. Bu zaman alemi, yaratandan başka bilmemek ve yaratanı, alemi çevirmiş sanmak gibi şeyler olmaz. Arabinin dediği gibi. Toprağa düşen nerede, her şeyin sahibi olan nerede? Marifet 1 Hacı Nakşibend Kuddisesi Ruhu Hazretleri, nihayeti başlangıca yerleştirdik.'' buyurdu. Bu söz, müntehilerden olan cezb ve muhabbet, bu yolda başlangıçta olanlara olan cezb ve muhabbetle yerleştirilmiştir demektir. Çünkü müntehinin çekilmesi, ruhun çekilmesidir. Müptedinin cezbi ise kalbin çekilmesidir. Kalp, ruhla nefs arasından geçit gibi olduğundan kalp çekilirken ruh da bulunmaktadır. Başlangıçta bu yerleşmenin yalnız bu tarihte olması, büyüklerin bu yolu bunun hasıl olması için koymuş olduklarındandır. Bu yolu buna kavuşmak için kurdukları içindir. Yoksa bütün cezbelerde de bu yerleşme vardır. Fakat başka tarikatlerde rastgele hasıl olabilmektedir. Buna kavuştukları için belli bir yolları yoktur. Bundan başka bu büyüklerin yolundaki cezbe makamı çok şanlıdır. Başkaları böyle değildir. Olsa da çok azdır. Bunun için bunların birçoğuna bu makamda sülük konaklarını aşmamış olsalar bile sülük edenlerin karşılaştıkları fena ve bekaya benzeyen fena ve beka hasıl olur. Tekmil yani başkalarını yetiştirebilmek makamından bir şeylere kavuşurlar ki seyre anillahi billah yolculuğu makamına benzemektedir. Böylece uygun yaratılışı olanları yetiştirebilirler. Aşağıda bunu daha açıklayacağız. Burada bir incelik vardır. Şöyle ki ruh bu bedene gelmeden önce mukaddes alemi biraz biliyordu. Bedene gelince bu bilgileri kalmadı. Bu yolun büyükleri ruha eski bilgisini hatırlatacak bir yol buldu. Fakat ruh bedene bağlı kaldıkça o mukaddes makama dönen kalp oluyor. Kalbin dönmesi nefsin ve ruhun da dönmeleri demektir. Ruhun maksada dönmesi kalbin dönmesine yerleştirilmiştir. Müntehilerde ruh fena bulmadıktan ve hakkani vücutta beka bulduktan sonra ruh maksada dönmektedir. Ruhun o bekasına bekabillah denir. Kalbin teveccühü içinde bulunan ruhun teveccühü ve belki ruhun bedene gelmeden önceki teveccühü ruhun varlığıyla birlikte olan teveccühtür. Ruh da fani olmamıştır. Ruhun varlığıyla olan ile ruhun fenasıyla olan teveccühü başka başkadır. Kalbin teveccühü içinde olan ruhun teveccühüne nihayet denilmesi nihayette yalnız ruhun teveccühü kaldığı içindir. Nihayetin, Bidayete yerleştirilmesi demek nihayetin görüntüsünün bidayete yerleştirilmesindendir. Kendisinin yerleştirilmesi demek değildir. O bidayete yerleştirilemez. Görüntünün yerleştirildiğini açıkça söylememeleri belki bu tarikay-ı âliye talebesini çalıştırmak için olabilir. İşin doğrusu Allahu Teala'nın yardımıyla bizim bildirdiğimizdir. Sabıkların çekilmeleri çalışmakla uğraşmakla değildir. Rehberin teveccühü ve huzuruyladır. Onlarınki de kalbin çekilmesidir. Ruhun bedene gelmeden önce olan teveccühünden de biraz kalmıştır. Ruhun bedene gelmeden önceki teveccühünün meydana çıkması için uğraşmak, bedene gelince teveccühü unutanlar için lazımdır. Çalışmaları sanki önceki teveccühü hatırlatmak içindir. O kaçırılmış olan nimeti bulmak içindir. Eski teveccühü unutanlar adı geçen sağlıklardan daha latif yaratılmışlardır. Çünkü eski teveccühün hepsini unutmak teveccühün tam olduğunu ve onda yok olmuş olduğunu gösterir. Teveccühü unutmamak böyle değildir. Böyle olmakla beraber sabıkların teveccühleri bütün varlıklarına yayılmış işlemiştir. Bedenleri de ruhları gibi olmuştur. Sevilmiş ve seçilmiş olanlar da böyledir. Fakat sevilmişlerdeki yayılışa sabıklardaki yayılış başkadır. Bir şeyin kendisiyle görüntüsünün başka olmaları gibidir. Buna kavuşanlar böyle olduğunu iyi bilirler. Evet, kavuşan mühipler ve olgunlaşan müritlerde de bu yayılış vardır. Fakat şimşek gibi gelip geçicidir, sürekli değildir. Devamlı yayılma ancak sevilmiş olanlar içindir. Marifet 2 Erbabı ı kulüp kalp makamına yerleşince ve o makamın marifetine ve şuuruna kavuşunca taliplere faydalı olabilirler. Bunların yanında bulunanlar da kalbin çekilmesi ve muhabbeti hasıl olabilir. Fakat kendileri kemale yetişmiş olmadıkları için yanında bulunanlar da olgunlaşamazlar. Nakıs'tan kamil gelmez demişlerdir. Bunlar yanındakileri kavuşturamazsalarda suluk erbabından daha faydalı olurlar. Çünkü sulukun sonuna varsalar ve müntehilerin cezbesine kapulsalar da seyri an-illahi billah'la kalp makamına indirilmemişlerdir. Bu aleme döndürülmemiş olan müntehi, başkalarını yetiştirmek, onlara fayda vermek makamına malik olamaz. Onun aleme teveccühü, bağlılığı kalmamıştır ki fayda verebilsin. Kendisine uyulan kimsenin bir geçittir. Çünkü geçit makamı olan kalp makamına inmiştir. Ruhtan ve nefisten faydalanmaktadır. Ruh yoluyla yukarıdan istifade etmek, nefis yoluyla aşağıya fayda vermektedir. Onun Allah-u Teala'ya ile insanlara teveccühü bir aradadır. İkisinden birisi, ikincisinde perde olmaz. İfadeyi ve istifadeyi birlikte yapmaktadır. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı şeyhin bir geçit olmasına, hakla halk arasında aracı olmasıdır diyorlar. Teşbihi ve tenzihi kendinde toplamıştır diyorlar. İyi bilmelidir ki geçit olmayı böyle anlamak sekirde ileri gelmektedir. Rehberlikse ise sav halidir, şuurlu olmaktır. Öyle sözler bu makamına yakışmaz. Çünkü bu makamda onların nefisleri ruhun her tarafı kaplayan nurları içindedir. Nurların içinde bulunması sekre sebep olmuştur. Kalbin geçitleri olması makamındaysa nefs ve ruh birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı burada sekre olmaz. Burada davet makamına uygun olan saf vardır. Olgun olan zatı kalp makamına indirdikleri zaman Geçit gibi olduğu için alemle bağlılık hasıl eder. Yaradılışı uygun olanları yetiştirir. Halleri değişmeyen meczubun da kalp makamında bulunduğu zaman alemle bağlılığı vardır. Taliplere teveccüh eder. Kalbin çekilmesi ve muhabbeti olsa bile çekilmeye ve muhabbete kavuşmuştur. Bundan dolayı taliplere faydalı olur. Şunu da bildirelim ki hali değişmeyen meczubun verdiği fayda miktarı geri dönüş müntehininin yaptığı faydadan daha çoktur. Müntehinin faydasıysa meczubun faydasından daha kıymetlidir. Çünkü geri dönüş müntehinin alemle bağlılığı varsa da bu bağlılık görünüştedir. Doğrusuna bakılırsa alem ayrıdır, onunla bakindir. Meczubsa aleme sıkı bağlıdır, alemin bir parçasıdır. Alemin baki olduğu bekayla bakindir. İşte bunun için talifler meczuba tam yakındır. Bunun için ondan daha çok fayda hasıl eder. Geri dönen müntehidense daha az istifade eder. Fakat, vilayet kemallerinin mertebesine yükselmek ancak müntehinin yardımıyla olur. Bundan dolayı, müntehiden istifade etmek daha kıymetlidir. Bundan başka, müntehinin hakikatse hikmeti ve teveccühü yoktur. Meczubunsa himmet ve teveccühü vardır. Himmet ve teveccühle talibi ilerletirse de kemale ulaştıramaz. Şunu da bildirelim ki talebin mensuplardan edinecekleri teveccühün sonu ruhun unutmuş olduğu eskin teveccühüdür. Bunların sohbetinde ruh eski teveccühü hatırlar. Kalbin teveccühünde eski teveccühle birlikte hasıl olur. Müntehilerin sohbetinde hasıl olan teveccüh böyle değildir. Eskiden bulunmayan yeni teveccühdür. Ruhun fenasından belki de hakkani vücutla bekasından sonraki hasıl olan bir teveccühdür. Bundan dolayı birinci teveccüh kolay hasıl olur, ikinci teveccüh güç hasıl olur. Kolay olan çok olur, güç olan daha az olur. Bunun için demişlerdir ki, cezbe hasıl etmek için şeyhin faydası olmaz. Çünkü o, bağlılık önceden vardı. Ruh bedene gelince unutuldu, hatırlamak, uyandırmak lazım oldu. Bunu hatırlatan zata öğretici denir, yetiştirici denmez. Sülük konaklarında ilerlemek için yetiştirici şeyh lazımdır. Onun yetiştirilmesi lazımdır. Yetiştiricilerin hali değişmeyen böyle meczuplara talipleri yetiştirmek için izin vermesi uygun değildir. Bunları kemale erdirmek, yetiştirmek için bırakması doğru olmaz. Çünkü talipler arasında yüksek yaratılışı olanlar vardır. Olgunlaşacak ve başkalarını da yetiştirebilecek yükseklikte yaratılmışlardır. Bunlar böyle bir meczubun eline düşerse yaratılışındaki olgunlaşma kuvvetleri yok olabilir, yükselemez olurlar. Buğday yetiştirmeye elverişli bir toprağa iyi buğdayın sağlam tohumu ekilirse toprağın kuvvetine göre iyi buğday elde edilir. Kötü buğday tohumu veya nohut ekilirse iyi buğday vermek şöyle dursun toprağın yetiştirme kuvveti bozulur. Eğer bir meczuba izin vermekte fayda görür ve onu taliplere faydalı olacağını anlarsa onun talipleri yetiştirmesini birkaç şarta bağlar. Bunlardan biri talip onun yetiştirme yoluna uygun olmalıdır. Onun yanında talibin yaratılışındaki kuvvet bozulmamalıdır. Kendi nefsi de bu başkalıktan dolayı taşkınlık yapmamalıdır. Çünkü nefsi tezkiye bulmamış, kötü işlerden vazgeçmemiştir. Bundan başka talebin kendinden bir şey aldığını ve daha da alacak kuvvette olduğunu anlarsa bunu ona bildirmeli, başka rehbere giderek onun yanında işini bitirmesini söylemelidir. Kendini müntehi olarak tanıtmamalı, başkalarını aldatarak herkesin yolunu kesmemelidir. İşte meczubun haline ve zamana göre bu şartlardan uygun olanı bildirmeli, bunları gözetmesini sıkıca söyleyerek izin vermelidir. Geri dönmüş olan mütehinin talifleri yetiştirmesi için böyle şartlar lazım değildir. Çünkü o, hakka teveccühle halka teveccühü kendinde toplamış olduğundan her tarika ve her yaratılıştaki talibe uygundur. Herkes, yaratılışındaki kuvvet kadar ve ona bağlılığı kadar ondan istifade edebilir. Her ne kadar şehirlerin sohbetinde onlara bağlılığın az veya çok olmasından dolayı çabuk ve yavaş ilerlemek ayrılıkları olabilir. Fakat kendisinin yetiştirme kuvvetleri birdir. Talipleri yetiştirirken, hasıl olacak şöhretin Allahu Teala'nın bir hilesi, aldatması olmasından korkması, bunun için Hak Teala'ya sığınması ve onun merhametine sarılması lazımdır. Çünkü bu işte ve bütün işlerde ve bütün zamanlarda hak تعالى'ya sığınması ona ihsan edilmiştir. Hiçbir vakit, hiçbir işinde ondan ayrılmaz. Bu Allahu Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük ihsan sahibidir. İkinci maksat, burada süluk anlatılacaktır. Bir talip sülük yoluyla yükselmek istediği zaman kendi Rabbi yetiştiricisi olan isme varır ve bu isimde fani yok olursa fena makamına kavuşmuş olur. Bu isimle beka bulduktan sonra beka makamına kavuşmuş olur. Bu fena ve bekayla vilayetin birinci mertebesine yükselmekle şereflenmiş olur. Bu sözümüzü açıklamak ve incelemek lazımdır. Açıklama. Allah-u Teala'dan gelen feyz iki türlüdür. Birincisi var etmek, varlıkta durdurmak, yaratmak, rızık vermek, hayat vermek, öldürmek gibi nimetlerdir. İkincisi iman, marifet ve vilayet de peygamberlik mertebelerinin başka başka kemalleridir. Birinci feyzler insanlar Allahu Teala'nın sıfatlarından gelir. İkinci feyzlerin birçoğu yine sıfatlardan ve başka birçoğu da şu onlardan gelir. Sıfatlarla şuunlar arasında çok ince ayrılık vardır. Bu başkalık ancak Muhammed Aleyhisselam'ın vilayetine kavuşanlardan pek az kimseye bildirilir. Bunları bildiren hiç kimse yoktur. Kısaca söyleriz ki sıfatlar Allahu Teala'nın zatından ayrı olarak dışarıda vardır. Şuunlarsa zat-ı ilahide var denilen şeylerdir. Mesela şu öyle yaratılmıştır ki yukarıdan aşağı düşer. Onun bu düşmesi kendisinde hayat, ilim, kudret ve irade varlığını düşündürür. Çünkü ilim sahipleri ağır oldukları için ve bildikleri için yukarıdan aşağı iner, yukarıya bakmaz, İlimse diri diri olanda bulunur. İrade ilme bağlı olur, kudretin de var olması lazım gelir. Çünkü irade, gücü yeten iki şeyden birini seçmektir. Bu şuunlar varken suyun başka sıfatları da olabilir. Bu sıfatlar sudan ayrı olarak var olur. Yukarıdaki düşüncelerle yani şuunlarla su derilir. Alimler kadirdir ve dileyicidir denilmez. Onları söyleyebilmek için ayrıca sıfatların bulunması lazımdır. Alimlerden birkaçı su için bu isimleri söylemişerse de sözleri şuunla sıfatları birbirinden ayırmadıkları için olmuştur. Sıfatların yokluğunu söyleyenler de bu ikisini ayırmayanlardır. Sıfatlarla şuunlar arasında ikinci bir ayrılık daha vardır. Şu onların bulunduğu makam dalgalanan şanlı bir makamdır. Sıfatların makamı böyle değildir. Hazreti Muhammed ve onun gölgesinde bulunan ikinci feyiz onlardan gelir. Başka peygamberlere ve onların gövdesinde bulunan evliya'ya bu feyiz hata birinci feyizde sıfatlardan gelir. Resulullah'ın Rabbi olan ve ikinci feyzin gelmesine vasıta olan isim ilmin şanının zarilidir. İlim şanı, toplu olan ve birbirinden ayrılmış olan bütün şunları kendinde toplamaktadır. İlim bu görüntüsüne kabiliyeti Zat denir. İlim ve bunu kendinde toplamış olduğu bütün şunlar Zat-ı Teala'nın kabiliyetidir. Bu kabiliyet Zat-ı Teala ile ilim arasında bir geçitse de bunun Zat-ı Teala tarafı anlaşılmaz olduğundan bu geçit yalnız ilim karşı olan tarafıyla anlaşılabilmektedir. Bunun için bu kabiliyete ilim şanının zilli denilmiştir. Bir şeyin zilli, o şeyin ikinci bir mertebede görüntüsüdür. Onun kendisi değildir, benzeridir. Bu kabiliyetin hasıl olması, iki tarafının hasıl olması demektir. Bundan dolayı bu geçit, mükaşefe, ilim şanının altında görünmektir. Bu şandan sonra ve onun altında göründüğü için onun zilli demek uygun olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın gölgesinde bulunan evliyanın rehberi olan onlara ikinci feyzin gelmesinde geçit olan isimler bu kabiliyetin zırhleridir. Bu toplu olan kabiliyetin açılmış, dağılmış parçalarıdır. Başka peygamberlerin rehberi ve hem birinci hem ikinci feyzlerin gelmesinin geçit olan ayrıca dışarıda bulunan sekiz sıfatın zatı te aladaki kabiliyetidir. O peygamberlerin görüntüsü altında bulunan Evliya'nın rehberi hem birinci hem ikinci feyzin gelmesinde en geçit olan bu sekiz sıfattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci feyzin gelmesinde geçit olan Allahu Teala'nın sıfatlarının Zat-ı kabiliyetidir. Sanki başka peygamberlere feyzin gelmesinde geçit gibi olan kabiliyetler bu toplu olan kabiliyetin zilleri açılıp yayılmış şekillerdir. Resulullah'ın görüntüsü üzerinde bulunan Evliya'ya birinci feyzin gelmesinde geçit gibi olanlar da başkadır. Çünkü bunlar sıfattırlar. Görülüyor ki Muhammed'i olan Evliya'ya birinci feyzin gelmesindeki geçitler, ikinci feyzin gelmesindeki geçitlerden başkadır. Başka Evliya'daysa bu geçitler başka değildir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi yani feyz gelmesinde geçit olan sıfatların zatındaki kabiliyetidir dediler. Bu sözleri şuunla sıfatları birbirinden ayırmadıklarını göstermektedir. Hatta şuon makamını bildiklerini göstermektedir. Doğruyu meydana çıkaracak Allahu Teala'dır. Doğru yolu gösteren odur. Resulullahın Rabbi, yani her iki feyzin de gelmesine geçit olan hem şuun makamındaki hem de sıfatların makamındaki Rabbi, bütün rehberin Rabb'idir. Yani ana geçit ana yol olduğu iyi anlaşıldı. Bundan başka vilayetinin kemalleri mertebelerine feyz, doğrudan doğruya geçit olmaksızın zat-ı ilahiden gelmede olduğu da anlaşılmış oldu. Çünkü onlar zattan başka değildir. Zattan başkaları yalnız akılladır. Bundan dolayı tecelli-i zat yalnız Resulullah için oldu. Onun izinde gidenlerin büyükleri onun yolunda feyz aldıkları için bunlar da o makamdan bir şeye kavuşmuşlardır. Başkalarının feiz almalarından sıfatlar geçit olmaktadır. Sıfatlar ayrı bir varlıktan dışarıda mevcut oldukları için arada sağlam perdelerdir. Bunlar tecelli-i sıfatiye kavuşurlar. Sıfatların zatdaki kabiliyeti akılla, düşünceyle vardır. Dışarıda varlığı yoktur. Sıfatlar dışarıda vardır. Bunların kabiliyetleri ise dışarıda yoktur. Fakat kabiliyetler zatla sıfatlar arasından geçit gibidir. Belki şuunlarla sıfatlar arasındadır. Geçidin iki ucu, iki tarafındakine benzer. Bunun için kabiliyetlerde sıfatlar gibi olarak perdelik yapmıştır. Farisi'nin dediği gibi, ''Dostun ağırlığı az olsa da az değildir. Gözde yarım kıl olsa çok görünür.'' Yukarıdaki bildirilenlerden anlaşıldı ki, Zat-ı perdesiz olarak görünmesi tecelli-i şuhu değil olabilir. Fakat tecelli-i vücudu ile olmaz. Bunun için Resulullah'a vilayet kemallerinin feyzinin gelmesinde hiçbir şey perde olmamıştır. Vücudun feyzinin gelmesinde ise sıfatların zattaki kabiliyetleri perde olmaktadır. Bu yukarıda bildirildi. Sual Şuun ve bunların kabiliyetleri akılla düşünülür şeyler olunca zihinde var olurlar. İlim bunlara perde olur. Bununla beraber sıfatların perdeleri dışarıda şuunun perdeleri ilimde olmaz mı? Cevap Zihinde var olan şey dışarıda var olan iki şey arasında perde olamaz. Dışarıda olan şey yine dışarıda var olan şeye perde olur. Zihinde var olan şey perde olsa bile bazı marifetler hasıl olunca bu perde aradan kalkar. Dışarıda var olan perde ise aradan hiç kalkmaz. Yukarıdaki bilgilerden anlaşılıyor ki Muhammed'i olan kimsenin seyri illallah denilen yolculuğunun sonu onun Rabbi olan isme kadardır. Bu isimde Şahın şanın bu isimde fena bulduktan sonra fenafillah makamına kavuşmak da şereflenir. Eğer bu isimde baki olursa baki billah makamına kavuşur. Bu fenaya ve bekaya kavuşmak da vilayeti hassahi Muhammediye vilayetinin birinci mertebesine ayak basmış olur. Muhammedi olmayan bir veli, Rabbi olan sıfata ve o sıfatın kabiliyetine yetişir. Eğer kavuşmuş olduğu bu isimde yani sıfatta ve kabiliyette fani olduysa, ona fani fillah denilmez. Bunun gibi bu isimde beka bulunca da baki bir değildir. Çünkü Allah ismi bütün şuunları ve sıfatları bulunan bir mertebenin ismidir. Şuunun zat'tan başka olması akılla olduğundan şuun zat'tan ve birbirinden başka değildir. Bundan dolayı şuundan bir bakımdan fena bulmak her bakımdan fena bulmak olur. Belki de zat-ı teâlâ da fena bulmak olur. Bunun gibi şu anda bir bakından beka bulmak, her bakından beka bulmak olur. Bundan dolayı böyle olunca fenafillah ve bekabillah demek doğru olur. Halbuki sıfatlarda böyle değildir. Çünkü sıfatlar Zattan ayrı olarak dışarıda vardır. Bunlar Zat-ı ve birbirinden başkadır. Bu sıfatlarda fena bulmak da her sıfatta fena bulmuş olmaz. Sıfatlarda beka bulmak da böyledir. Bunun için böyle fani olana fani fillah denilmez. Belki yalnız fani ve yalnız baki denilebilir. Yahut sıfatın ismi söylenerek denilir. İlim sıfatında fani veya bu sıfatta baki gibi denilir. Bundan anlaşılıyor ki Muhammedi olan evliyanın fenası Tan'dır, bekası da kâmildir. Muhammedi olan veli şuuna doğru yükselir. Şuğunun bu ailemle hiç ilgisi yoktur. Çünkü ailem sıfatların zallidir. Şu onun görüntüsü değildir. Bundan dolayı şu anda fenası ona tam fena olur. Öyle olur ki Salik'in varlığı ve eseri izi hiç kalmaz. Bekasında da bütün varlığı o şanla baki olur. Sıfat fani olan da böyledir. Kendisi ve eseri büsbütün yok olmaz. Çünkü Salik'in varlığı o sıfattandır ve o sıfatın zallidir. Aslın görünmesi kendi zırlini büsbütün yok etmez. Hasıl olan beka da fenası kadardır. Bundan dolayı Muhammedi olan veli insanlık sıfatlarına geri dönmez. Kolmak korkusundan mahfuzdur. Çünkü kendisinden büsbütün geçmiştir. Hakk ile baki olmuştur. Bu makamdan geri dönmek olmaz. Sıfatlarda fena bulmak böyle değildir. Çünkü bu fenada salikin varlığının eseri izi yok olmadığı için geri dönebilir. Vasıl olan velinin insanlık sıfatlarına dönmesi caiz olur diyen ve olmaz diyen alimler vardır. Böyle başka söylemleri yukarıda bildirdiğimiz ayrılıktan ileri gelebilir. Bu sözün doğrusu Muhammedi olan geri dönmekten korunmuştur. Başkaları için bir korku vardır. Salik, fenaaya kavuştuktan sonra varlığının eseri de yok olur denildiği gibi yalnız varlığı yok olur, eseri yok olmaz diyenler de olmuştur. Bu sözün doğrusunu biraz açıklamak ister. Şöyle ki, Muhammedi olan Salik fani olunca hem kendi hem eseri yok olur. Başkalarınınsa eseri yok olmaz, çünkü salik'in aslı olan sıfat yok olmamıştır. Bunun zilli de yok olmaz. Burada bir incelik vardır. Şöyle ki, aynanın ve eserin yok olması demek, görülmemeleri demektir. Varlıkları yok olmak değildir. Varlıkların yok olması ihata ve zındıklığa yol açar. Tasavvuf büyüklerinden birçoğu kendisi yok olur dedi, eser yok olmaz dediler. Eseri yok bilmek, eserin yok olacağını söylemek, ilhat ve zındıklık dediler. Burada da sözün doğrusu Allahu Teala'nın bildirmesiyle bizim söylediğimizdir. Ne kadar şaşılır ki vücut yok olur dedikleri halde kendisi de yok olur demişlerdir. Çünkü vücudun kendisi yok olur demek de eser yok olur demek gibi ilhat ve zındıklık olur. Sözün kısası kendisinin de eserinin de vücudu yok olmaz. Aynın ve eserin de şuhudu yok olabilir. Zaten yok olmuştur da. Fakat yalnız Muhammed'i olanlarda yok olmuştur. Muhammed'i olan Evliya, kalp makamından büsbütün kurtulmuşlar, kalbin sahibine kavuşmuşlardır. Halleri değişmez, masibaya köle olmaktan tam azad olmuşlardır. Başka Evliya'da eserlerin vücudu bulunduğundan halden hale dönerler. Kalp makamından dışarı çıkmazlar. Çünkü eserlerin varlığı ve hallerinin değişmesi hakikat camiyeyi camiye-i kalbiyeden olur. Başka Evliya'nın şuurtları perde arkasında olur. Çünkü Salik'in varlığı ne kadar çoksa aranılan perdeleri de o kadar çok olur. Eser kaldıkça perde de bu eserdir. Marifet 3 Eğer Salik bilinen sülükten başka bir sülük yoluyla yüksek mertebelerden bir mertebede Rabbi olan isme yetişirse veya bu isme yetişemeyerek bu mertebede fani olursa buna da fenafillah demek doğru olur. Bu mertebede beka da böyledir. Fena fillahı bu isim için söylemek, bu fena başka fenaların mertebelerinin birinci mertebesi olduğu içindir. Marifet 4 Sülukun çeşitleri vardır. Birçoğunda önce cezbe yoktur. Birçoğundaysa önce cezbe vardır. Birçoğunda da sülük yolundaki konakları geçerken cezbe hasıl olur. Bir başkaları sülük konaklarını geçer. Fakat cezbe hasıl olmaz. Sevilmişlerde cezbe önce olur. Öteki çeşitleri sevenler içindir. Mühiblerin yani sevenlerin süluku bilinen on makamı geçmektir. Sırayla birer birer geçilir. Mahbubların yani sevilmişlerin sülukünde on makam toptan hasıl olur. Sırayla birer birer geçmelerine lüzum kalmaz. Vahdidi vücutu bilgisi ve buna benzer olan ihata, seyran, zat-ı mahiyeti gibi şeyler önce olan veya ortada hasıl olan cezbelerde olur. Cezbesiz olan söylükte ve müntehilerin cezbelerinde böyle bilgiler hasıl olmaz. Bunu yukarıda bildirmiştik. Müntehilerde hasıl olan hakul Yakin'in de tevhid vücudiye bağlı olan bilgilerle bir ilgisi yoktur. Her nerede tevhid vücudi diye makamlarına uygun olan hakul yakın bildirilmişse bu müttediği olan veya ortada olan mezupların hakul yakınıdır. Marifet 5 Tasavvuf büyüklerinden birkaçı buyurdu ki. Talipten cezbe hasıl olunca, bundan sonra onun yol göstericisi artık bu cezbedir. Başka yol gösterici istemez, bu cezbe ona yetişir. Bu cezbe sözüyle eğer Seyri fillahın cezbesinde demek istiyorlarsa evet öyledir, yetişir. Fakat yol gösterici demeleri bu isteklerine uygun olmaz. Çünkü Seyri fillah'tan sonra yol kalmamıştır ki yol gösterici lazım olsun. Sülük'ten önce olan cezbe de olmaz sözlerinden de bunun olmadığı anlaşılmaktadır. Geriye ortadaki cezbeyi dilemiş olmaları kalır. Bunun yalnız başına talibi aradığına kavuşturabileceği bilinmemektedir. Çünkü ortada bulunanlardan çoğu bu cezbe hasıl olduğu zaman yukarıya yükselmekten vazgeçmek dediler. Bu cezbeyi müntehilerin cezbesi sanmaktadırlar. Yolda hasıl olan cezbe eğer yol göstermek için yetişseydi bunları yolda bırakmazdı. Evet, Başlangıçtaki cezbe sevilenlerde hasıl olduğu için buna yetişir denilirse yeri vardır. Mahbubları insan çengeliyle ile çekerler. Bunları yolda bırakmazlar. Fakat başlangıcında hasıl olan her cezbenin de yetişeceği söylenemez. Arkasından sülük gelen cezbe yol göstermek için yetişir. Süluke kavuşmazsa kısır bir meczuptur. Sevilmişlerden değildir. Son Tasavvuf büyüklerinden birçoğu tecelli-i zati şuuru giderir ve hissi yok eder dediler. Bunlardan birkaçı kendi hallerini şöyle anlattı. Tecelli-i zati hasıl olunca uzun zaman hissiz, hareketsiz düşmüşüm. Herkes beni öldü zannetmiş. Birkaçı da tecelli-i zati üzerinde konuşmayı ve başka şeyleri yasak ettiler. Sözün doğrusuysa bu tecelli-i zati isimlerden bir isim perdesi arkasından olmaktadır. Perdenin arkasında kalması tecelliye kavuşmanın, varlığında kalan eserin çokluğu kadar uzun sürer. Şuurun gitmesi de kalan bu eserden ileri gelmektedir. Eğer tam fani olup da bekabillahla şereflenirse bu tecelli onun şununu hiç gidermez. Arabi'nin dediği gibi, ateş içine düşen kimseyi yakar, ateş olmuş kimse ise nasıl yanar? Bir kimse ateşe düşerse yanarı kül olur. Bir kimse yanıp ateş olmuşsa ateş artık konuyu yakmaz. Perde arkasında olan tecelli tecelli inzat değildir. Tecelli sıfat demektir. Resulullah için olan tecelli inzat perdesiz olan tecelli'dir. Perde bulunması şunuzluk olmasıyla anlaşılır. Şunuzluk uzaklığı gösterir. Şuur perdesizliği gösterir. Şuur tam olan huzurda olur. Büyüklerden biri perdesiz olan tecellinin biricik sahibi olan Muhammed Aleyhisselam halini şöyle anlatıyor. Farisi'nin dediği gibi. Musa Aleyhisselam sıfatlardan bir ışık görüp aklı gitti tamam. Sense Muhammed Aleyhisselam zatına bakar ve gülerdi müdam. Perdesiz olan bu tecellinin zati sevilmişler için aralıksızdır. Sevenler içinse şimşek gibi gelip geçicidir. Çünkü mahbubların bedenleri ruhları gibi olmuştur. Bu benzerlik bütün bedenlerini işlemiştir. Sevenlerde bedenin bu benzeyişi çok az olur. Hadis-i şerifte Allahu Teala ile öyle vakit vardır ki buyuruldu. Bunda bildirilen vakit şimşek gibi gelip geçen tecelliler değildir. Çünkü o server sevilmişlerin şahıdır. O tecelli o server için süreklidir. Belki bu aralıksız tecellide bulunan şeylerden biri bildirilmiştir ki bu şey çok az zamanda hasıl olmaktadır. Tadını tadanlar bunu iyi anlar. Marifet 6 Allahu u Teala ile öyle vaktim vardır ki o zaman hiçbir melek ve hiçbir peygamber bana ortak olamaz. Hadis-i şerifini anlatırken tasavvuf büyükleri ikiye ayrılmıştır. Birçoğu burada bildirilen vakit sürekli kesintisiz vakittir dedi. Başkaları ise ara sıra olan vakittir dedi. Sözün doğrusu şöyledir. Sürekli olmakla beraber bunun ara sıra olan yerleri de vardır. Yukarıda buna işaret etmiştik. Bu fakire göre ara sıra olan vakit namazda olmaktadır. Belki bunun içindeki hadis-i şerifte namaz gözümün bebeğidir buyurarak buna işaret olunmuştur. Başka bir hadis-i şerifte kulun Rabbine en yakın olduğu zaman namazdır buyuruldu. Ahlak suresinin 19. ayetinde secde et ve yaklaş buyuruldu. Allahu Teala'ya yakınlık ne kadar çok olursa başka şeylerin araya karışması o kadar az olur. Sual Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kendi hallerinin kuvvetini sürekli olduğunu bildirmek için namazdaki halim namazdan önceki halim gibi diyor. Yukarıdaki hadise-i şerif hatta ayeti kerime ise halin sürekli olmadığını bildirmektedir. Bu nasıl oluyor? Cevap, zamanın sürekli olduğu meydandadır. Söz konusu olan bu sürekli zaman içinde ayrıca az bulunan zamanların da olup olmamasıdır. Bu az zamanların bulunduğunu anlamayanlar buna yok demişlerdir. Bu makama kavuşturulanlarsa varlığını bildirmişlerdir. Sözün doğrusu şudur ki Resulullah'ın artıklarını toplamakla şereflendirilen bir kimse namazda gönlünü toplayıp namazdaki o nimetten bir tadabilir. Fakat namazda Resulullah'a mahsus olan nimetin artıklarını toplamakla şereflenenler pek azdır. Allahu Teala sonsuz olan ihsanıyla Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hürmetine bu makama bizleri de kavuştursun. Marifet 7 Sıfatların sahiplerinden olan müntehiler, bilgiler ve marifetler bakımından meczuplara yakındır. Her ikisinin şuotları da birbirine benzer. Çünkü ikisi de erbabı ı kulüptendir. Bununla beraber sıfatların sahipleri, bilgilerin ve marifetlerin inceliklerini anlar. Meczuplar böyle değildir. Bundan başka sıfatların erbabı, suluk etmekte ve yukarı yükselmekte yükselmemiş meczuplardan daha çok yaklaşır. Lakin aslan sevgisi meczupları sarmıştır. Arada perde varsa da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifine göre meczuplar da asla yakın ve beraber sayılır. Meczuplar sevgi bakımından Muhammed'i olan evliyaya benzer. Çünkü arada perdeler bulunsa bile meczuplarda da aslın sevgisi vardır. Marifet 8 Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kutupları tecelli-i sıfata, fertler tecelli-i zata kavuşur demişlerdir. Bu sözleri üzerinde biraz düşünmek lazımdır. Çünkü kutup yaratılışta Muhammedi'dir, Muhammedi olanlar tecelli zata kavuşur. Evet, bu tecellinin de çeşitleri vardır. Efradın kavuştuğu kurba, aktap karışamaz. Fakat ikisi de zatın tecellisine kavuşur. Bunlar belki kutup demekte kutbi i ebtal demek istemişlerdir. Çünkü bu kutup İsrafil aleyhisselamın zıllı üzeridir, Muhammed aleyhisselamın zıllı üzerinde değildir. Marifet 9. Adis-i Şerif'te Allahu Teala Adem'i kendi suretinde yarattı buyurdu. Allahu Teala madde değildir, benzeri yoktur, nasıldır denilemez. Alemin ruhu kendi hülasası özüdür. Allahu Teala alemin ruhunu bilinemez, nasıldır denilemez olarak yarattı. Allahu Teala mekansız olduğu gibi ruh da mekansızdır. Ruh da madde değildir. Ruhun bedene bağlılığı Allahu Teala'nın alemle olmasın gibidir. Ne içindedir ne dışındadır. Ne bitişiktir ne ayrıdır. Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Bunun gibi alemi varlıkta durduran Allahu Teala'dır. Allahu Teala bedeni ruh vasıtasıyla diri tutmaktadır. İnsana gelen her feyiz önce ruha gelir. Ruhtan bedene yayılır. Ruh nasıl olduğu anlaşılamaz olarak yaratılmış olduğu için hiç anlaşılmayacak olan Allahu Teala onda yerleşmektedir. Hadis-i kutsî'de ''Yere göğe sığmam. Fakat mü'min kalbimin kalbine sığarım.'' buyurdu. Çünkü yer ve gök çok geniş olmakla beraber maddedir. Mekanlıdır. Bir şeye benzetilebilir. Nasıl oldukları anlaşılır. Mekansız olan, nasıl olduğu bilinmeyen mukaddes varlık bunlarda yerleşemez. Mekansız olan, mekanda yerleşmez. Benzeri olmayan, benzeri olanla bir arada bulunmaz. Mü'min kulun kalbi ise mekansızdır. Nasıl olduğu anlaşılamaz.'' Bunun için burada yerleşir. Mü'min kalbi denildi çünkü olgun, kamil kişilerden başkasının kalbi mekansızlık derecesinden aşağı düşmüştür. Mekanlı ve maddeli şeylere karışmıştır. Onlar gibi olmuştur. Böyle düşünmekte ve maddeli varlık gibi olmak da onlardan sayılmıştır. Anlaşılacak hale gelmiştir. Anlaşılmayanı yerleştirmek gücü kalmamıştır. Araf suresinin 78. ayet-i kerimesinde mealen onlar hayvan gibidir. Belki hayvandan daha sapıktır buyuruldu. Tasavvuf büyükleri arasında kalbin geniş olduğunu söyleyenler kalbinin mekansız olduğunu anlatmışlardır. Çünkü mekanlı ne kadar geniş olsa da yine dardır. Arş madde aleminin en büyüğü en genişidir. Fakat mekanlı olduğundan mekansız olan ruha göre hardal tanesi gibi kalır. Belki daha küçüktür. Şunu da söyleriz ki mümin kalbi sonsuz olan nurların tecelli yeridir belki sonsuz olanla baki olmuştur. Arş, içindekilerle birlikte bu kalbin içinde yok gibi kalır. Eserleri, izleri bile kalmaz. Seyyid-ü Taife Cüneyd-i Bağdadi bunu anlatırken, hadis, kadime yaklaşınca izi, eseri bile kalmaz buyurdu. Bu, ruh için dikilmiş bir elbisedir. Melekler de buna kavuşamaz, melekler de maddedir, mekanlıdır. Nasıl olduğu anlaşılabilir. Bu bilgilerden insanın nasıl Halife-i Rahman olduğu anlaşılır. Bireyin sureti onun halifesidir, vekilidir. Bir şey onun suretinde yaratılmazsa onun halifesi olamaz. Halife olmaya yaklaşmayan emanet yükünü taşıyamaz. Sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşır. Azap suresinin 72. ayetinde mealen Emaneti göklere ve yere ve dağlara bildirdik. Yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. İnsan zalim oldu, cahil oldu buyuruldu. İnsan kendine çok zulm etti. Varlığından ve kendiyle birlikte var olanlardan bir iz, bir eser kalmadı. Çok cahil oldu. Çünkü maksadı kavrayamadı. Aranılandan bilgi edinmedi. O mekanda anlayamamak anlamaktır. Bilmediğinizi söylemek bilmektir. Allahu Teala'yı bilmemek şaşıp kalmak onu tanımaktır. Tembi. Yazılar arasında Allahu Teala'nın yerleşmesi veya onda bir şeyin yerleşmesi, ona yaklaşmak anlaşılan kelimeler bulunursa başka kelime bulunmadığı için olduğu anlaşılmalıdır. Böyle sözleri Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak anlamalıdır. Marifet 10. İnsan alemi sagirdir. Insandan başka olan her şey alemi kebirdir. Alem-i Sagir, alem i Kebir, Allahu u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının görüntüleridir. Zatındaki kemallerin ve şuğunun aynalarıdır. Alemler kapalı bir hazineydi, gizli bir defineydi. Bunları meydana çıkarmak diledi, topluyken açmak, yaymak istedi. Aslını göstermek için, özünü belli etmek için alemi yarattı. Alemin kendi yaratanıyla biricik bağlılığı onun mahluku olmasıdır. Başka hiçbir şeyle ilgisi yoktur onun büyüklüğünü, yüksekliğini, kemalliğini göstermektir. Bundan başka bağlılık, söylemek, mesela birleşmek, benzetmek, etrafını kuşatmak, beraber olmak gibi sözler hep sekirden ve hallerin kaplamasındandır. Halleri doğru olan büyükler sekirden kurtulmuş, sevve, şuura kavuşmuşlardır. Böyle şeyler söylemezler. Söylemişseler tevbe istiğfar ederler. Yolda ilerlerken bunlardan birçoğuna böyle bilgiler hasıl olursa da nihayete kavuşunca bu bilgiler yok olur. İslamiyete uygun olan ledünni bilgiler ihsan olunur. Bunu iyi anlasabilmek için şöyle benzetebiliriz. Fen sahibi, derin bir alim, bilginlerini, fenlerini dışarı çıkarmak, anlatmak isterse harfler ve sesler kullanır. Bu harflerin ve seslerin içinde bilgilerini ortaya döker. Bu harfler ve sesler bilgileri göstermektedir. Alimle hiçbir bağlılığı yoktur. Yalnız alim bu harflerin sahibidir. Bunlar da onun yüksekliğini gösteren işaretlerdir. Harflere ve seslere alimin kendisidir yahut bilgilerin kendisidir denemez. Harfler ve sesler bu bilgileri kaplamıştır, beraberdir gibi şeyler de söylenemez. Bilgiler alimin kafasında olduğu gibidir. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Evet harflerle sesler bunları göstermekte, bunlar da onlarla gösterilmektedir. Bu kadarcık bağlılık asla olmayan birkaç şey hayale getirir. Bu şeylerin alimle ve bilginle hiçbir ilgisi yoktur. Bu harfler ve sesler dışarıda vardırlar. Alim ve onun bilgileri dışında vardır. Harfler, seslerse vehim ve hayaldir demek yanlıştır. Bunun gibi masiva adı da verilen alem dışarıda vardır. Bu varlık bir görüntü ve asla bağlı olan bir varlıksa da dışarıda vardır. Alem vehim ve hayaldir demek yanlıştır. Allah-u Teala'dan başka her şeye, yani her mahluka alem veya masiva denir. Tenbih Alemin isimlere ve sıfatlara aynı olması demek, isimlerin ve sıfatların suretlerine, görüntülerine aynı olması demektir. Alem, isimlerin ve sıfatların kendilerine aynı değildir. Çünkü isim de ismin sahibi gibi hiçbir mertebeyle çevrilemez. Sıfatta, sıfatın sahibi gibi hiçbir aynada görülemez. Farisi'nin dediği gibi, Dar olan şekil ve suret kabına mana nasıl sığar? Dilencinin kulübesinde sultanın ne işi var? Marifet 11 O serverin izinde gidenlerin büyükleri ona uydukları için onun için olan tecelli-i zâtinden pay alır. Başka peygamberlerde ise tecelli-i sıfat vardır. Tecelli-i tecelli-i sıfattan daha şereflidir. Fakat şunu bilmelidir ki peygamberlere tecelli-i sıfatta kurup mertebeleri hasıl olmaktadır. Bu ümmetin büyüklerine tecelli zaten bir pay düştüğü halde bu mertebeler hasıl olmaz. Bunun benzeri şöyledir ki bir kimse güneşe aşık olarak güneşe doğru yükselse ve devamında yaklaşsa, güneşle arasında ince bir perdeden başka uzaklık kalmasa, başka birisi de güneşi çok sevse fakat ona yaklaşmasa, güneşle arasında hiçbir perde olmasa, birincinin güneşe daha yakın olduğu ve onun üstünlüğü daha iyi anlayacağı meydandadır. Daha yakın olan ve marifeti daha çok olan elbette daha üstündür. Bunun içindir ki ümmetlerin en hayırlısı olan ümmetin evliyasından hiçbiri peygamberleri en üstünse de hiçbir peygamberin derecesine yetişemez. Bu veliye kendi peygamberlerini en üstün yapan üstünlüklerden ona uyduğu için verilmişse de peygamberler bir bakımdan üstündürler. Evliya artık toplayıcıdır. Sözümüz burada tamam oldu. Bundan dolayı ve bütün nimetlerden dolayı Allahu Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstününe ve hepsine ve mukarep meleklere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere selam ve dua olsun.